Şüphesiz göklerde ve yeryüzünde müminler için alametler, göstergeler vardır. Ve sizin oluşturuluşunuzda ve türeyip yaydığı büyük küçük tüm canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir toplum için alametler, göstergeler vardır. Ve gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde ve Allah'ın gökten bir rızıktan indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra dirittiği şeyde ve rüzgarları evirip çevirmesinde aklını çalıştıran bir toplum için alametler göstergeler vardır İşte bunlar bizim sana hak ile okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir Sana onları hakkıyla okuyoruz Artık onlar Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze hangi olguya inanacaklar Necmi 269 çok yalancı, çok günahkar kişilerin hepsinin vay haline. O, Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir, sonra da sanki kibrinden onu hiç işitmemiş gibi yine bildiğini okur. Artık sen ona can yakıcı bir azabı müşteri. Ve o, ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alıyor. İşte onlar için horlayıcı bir azap, ötelerinde cehennem vardır. Kazandıkları şeyler, ve Allah'ın aslarından edindikleri koruyucu yol gösterici yakınlar kendilerine hiçbir şekilde yararlı olmaz ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu uyarılar bir yol gösterimidir. Rablerinin ayetlerini bilerek ve deden kimseler de onlar için en pisinden acıklı bir azap vardır. Necm 270 Allah İşi olarak içinde gemilerin seyretmesi, sizin de onun armağanlarından rızık aramanız ve kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödemeniz için denizi emrinize veren, yararlanacağınız yapı ve özelliklerde yaratan zaattır. Ve o, göklerde ve yeryüzünde bulunan her şeyi kendinden sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen bir topluluk için alametler, göstergeler vardır Necm 271 İman etmiş kişilere söyle Allah'ın her toplumu kazandıklarıyla cezalandırması için Allah'ın ciddi boyutla cezalandıracağı günleri ummayan ahirete inanmayan kimseleri bağışlasınlar kendileri cezalandırmaya kalkmasınlar Allah'a bıraksınlar her kim salihi işlerse işte kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa işte kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Necm 272. Ve andolsun ki biz İsrail oğullarına kitap, hüküm, yasa ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz, hoş olanlardan rızıklandırdık. Ve onları alemler üzerine fazlalıklı kıldık. Ve onlara Allah'ın kendine özgü işlerine dair apaçık deliller verdik. Sonra onlar yalnızca kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki çekemezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında karar verecektir. Sonra da seni Allah'ın kendine özgü işlerinden apaçık bir yol haritası toplu yaşam ilkeleri sahibi yaptık. Artık sen ona uy Bilmeyen kimselerin boş, giyreti arzularına uyma. Necm 273 Şüphesiz onlar, Allah karşısında sana hiçbir şekilde yarar sağlayamazlar. Ve şüphesiz şirk koşarak, yanlış, kendi zararlarına iş yapanların bazısı, bazısının yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınlarıdırlar. Allah ise, kendisinin koruması altına girmiş kişilerin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınıdır. Kur'an, insanlar için kalbi idrakler, kesin inanan toplum için bir yol gösterme ve rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyen o kimseler, kendilerini hayatlarında ve ölümlerinde iman eden, ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler gibi yapacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Ve Allah, gökleri ve yeryüzünü gerçek ile ve de her kişiyi yaptığı ile karşılıklandırmak için oluşturdu. Ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Peki sen, kendi boş iğreti arzusunu ilah edinen ve Allah'ın bir bilgi üzere kendisini saptırdığı, kulağı ve kalbini mühürlediği ve gözü üstüne bir perde çektiği kimseyi gördün mü, hiç düşündün mü? Artık Allah'tan sonra ona kim doğru yol kılavuzluğu yapacaktır? Yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz? Yine onlar, hayat ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen uzun zaman değişime, yıkıma uğratır dediler. Halbuki onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zan yürütüyorlar. Kendilerine ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman da eğer doğru kimseler iseniz atalarımızı getirin demekten başka delilleri yoktur. Necm 274 De ki Allah sizi diriltir. Sonra sizi O öldürür. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Göklerin ve yeryüzünün mülkü de sadece Allah'ındır. Kıyamet anının geleceği gün, işte o gün, batıla sapanlar zarara uğrayacaklardır. Ve her önderli toplumu diz çökmüş görürsün. Her önderli toplum, kendi kitabına çağrılır. Bugün yapmış olduğunuz amellerin karşılığı size verilecektir. İşte bu, yüzünüze karşı hakkı konuşan kitabınızdır. Şüphesiz biz, sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk. İman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler de, artık Rableri onları rahmet içine koyacaktır. İşte bu, apaçık kurtuluşun ta kendisidir. Şu kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimselere gelince de peki size ayetlerim okunmadı mı da siz büyüklük tasladınız ve günah işleyen bir toplum oldunuz? Ve Allah'ın sözü kesinlikle gerçektir. Ve kıyamet anına gelince onda kuşku yoktur denildiğinde Kıyamet anının ne olduğunu bilmiyoruz. Yalnızca biz sadece zannediyoruz. Kesin bir bilgi edinmiş değiliz dediniz. Ve işledikleri şeylerin kötülükleri kendilerine belli oldu. Ve onları kendisiyle alaya aldıkları şeyler kuşatıverdi. Ve denilmiştir ki, Bugün biz sizi, sizin bugününüze kavuşmayı unuttuğunuz gibi unuturuz, terk ederiz, cezalandırırız. Yeriniz de ateştir. Sizin için yardımcılardan herhangi biri de yoktur. İşte bunlar sizin Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve basit dünya yaşamının sizi aldatması sebebiyledir. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmaz ve özür dilemeleri de kabul edilmez. Allah'ı husut etmeleri de istenmez. Artık Tüm övgüler göklerin Rabbi, yeryüzünün Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Başkası övülemez. Göklerde ve yeryüzünde de büyüklük ve hakimiyet yalnızca O'nundur. Ve O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan,